<Sessizlik> <Sessizlik> İnnel hamda lillahi ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu na ve na'uzu billahi min ve min men ve men la, la Muhammedan abduhu ve rahmetullah <Sessizlik> şimdi biz Allah nasip ederse Kevser suresinin ikinci bölümünü işleyeceğiz Rabbim bize güç kuvvet verirse bugün bitireceğiz Allah nazıyla sureyi ilk bölümde Genel olarak şöyle bir şey demiştik, aklınıza gelsin. Kur'an öyle bir kitap ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının en zor anlarında bile, en mutsuz ve sabrı en çok gerektiren anlarda bile Kur'an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a çok ciddi bir motivasyon verdi. Tamam, Ona çok ciddi bir güç verdi. Onun hüzünlü kalbine Allah Subhanahu ve Teala bu Kur'an'la beraber sekinet verdi, onun yüzünü güldürdü. Aklınıza gelsin. Bu surenin ilk başında işlediğimizde şöyle bir sebebin uzul vardı. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam sahabenin yanına geliyor, elini kaldırıyor, gülümsüyor ve diyor ki: "Allah bana bir sure indirdi." Orada bunu detaylı bir şekilde işlemiştik. Ve bu öyle bir kitap ki Allah Subhanahu ve Taala bu kitabı sadece kendi nebisine indirmedi. Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhissatü vesselama sadece ona indirmedi. Aynı zamanda bizim bize de indirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu kitap nasıl bir şeyleri değiştiriyorsa kötülükten iyiliğe doğru hisler açısından aynısını Müslümanlarda da yapması lazım. Bu kitap sen moralin bozuk olduğunda okuduğunda ahi sana moral vermesi lazım. Yüzünü güldürmesi lazım. O kadar etkisi olan bir kitaptır. Tamam Evet. Zaten şunu söyleyebiliriz değil mi? İmtihanlar açısından bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi ağır imtihanlara tabi tutulmamız mümkün mü? Mümkün değil yani. Tamam? İmkansıza yakındır. Ama şunu söyledik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sure indiğinde güldü. Niye? Niye güldü? Hani sadece kendisi için Allah subhanahu ve teala bir müjde verdiği için mi? Hayır. Arkasında çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve bu sure hakkında şunu da demiştik. Genelde abi Kevser suresini biz hangi bağlamda biliyoruz? Namazda çabuk çabuk okuyalım da namaz kısa olsun da bitsin işimize devam edelim. Hayır öyle değil. Bu surenin inmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok büyük imtihanlardan geçmesi lazımdı ki sabretmesi lazımdı ki Allah Subhanahu ve Teala bu sureyi ona ödül olarak versin. Yani kolay kazanılmadı bu sure. Onu söylemeye çalışıyor. Biz nasıl okuyoruz? Oku oku oku aradan geçsin namaz kısa bir şekilde bitsin bitti. Öyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok ciddi bedeller ödedi bu surenin inmesi için. Tamam. Şimdi içinde bulunduğumuz çağ yani biz gerçekten Allahu Alem tarihte belki öncesi olmayan bir çağdır. Kapitalist bir çağda yaşıyoruz ve insanlar istedikleri kadar maddi açıdan zengin olsalar bile çok fazla imkanları olsalar bile insanlarda da genelde çok fazla stres var. Çok fazla baş ağrısı var. Artık normal baş ağrısı da değil. İnsanlar o kadar huzursuz ki migrene dönmüş. Kalpler mutmain değil. Adam yazlık için çalışıyor, yazlığı alıyor. Onunla kalbi mutmain olmuyor. Ondan sonra kışlık için çabalıyor kışla alıyor. Ondan sonra diyor ki ama çocuğa da bir tane yapmam lazım. Ama işte ikinci çocuğa bir tane yapmam lazım. Ama işte arabanın e, şeyini, modelini yükseltmem lazım. İle akhir ama bir mutmainlik kesinlikle söz konusu değil. İnsanlar yani bir bunalımın eşiğinde. İnsan oğlu bir bunalımın eşiğinde ve bunu düzeltecek sadece bir tane sistem var. Maddi manevi o da Allah Subhanahu ve Teala'nın şeriatıdır. Kur'an'dır. Kur'an Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın duygularını nasıl değiştirdiyse Bugünkü insanların bu zulümatlardan, karanlıklardan nura gitmeleri için tek çözümdür. Başka bir çözüm mümkün değildir. İnsanlar bakın bugüne kadar ne kadar değişik sistemleri denediler. İşte demokrasiyi denediler, kapitalistliği denediler, komünizmi denediler, hümanizmi denediler, denediler, denediler, denediler. Ama geldiğimiz çağa bakın. Birkaç tane ailenin elinde bulunmuş olduğu menfaattan dolayı bütün dünya bir bunalımın eşiğinde. Ve hiç kimse bir şekilde değil Mutlu değil. Şimdi düşünün. Çok kötü bir durumdasınız. Bir bunalımdasınız. Bir Müslüman gelse şöyle elini senin omuzuna katsa de, ahi kafana takma bu bile küçük de olsa insana bir tesellidir değil mi? Evet. Bir tesellidir yani. Ne kadar kötü durumda olursa olsun bir Müslümanın gelip senin elini omuzuna katıp ahi Allah Azze ve Celle sana bir kapı açacaktır Sabre demesi insan için bir tesellidir değil mi? Şimdi de şunu düşünün. Tabiri caizse söylüyorum. Bu sana moral veren kişi, alemlerin Rabbi olan Allah ise nasıl olur? <gülüyor> Allah Ekber. Şimdi bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birazcık empati yapmak lazım ki bu ayetler anlaşılsın. Allah'ın izniyle Asura okumaya başlayacağız. Bakın o kadar büyük imtihanlardan geçen bir peygamber, o kadar sabır gerektiren, olaylara tahammül etmesi gerektiren bir peygambere Allah Subhanahu ve Teala motivasyon veriyor. Bu çok büyük bir şey. Küçümseyecek bir şey değil. Evet, birinci ayete gelelim an. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اِنَّا Şüphesiz ki ya Muhammed biz sana kevثر'ü verdik. Şüphesiz ki biz sana kevser'ü verdik diyor Rabbimiz. Şimdi şunu söyleyeyim. İbn-i Kesir, Arapça tefsirinden söylüyorum. Kevser suresi hakkında 7 sayfa yazmış. 7 sayfa. Altı sayfa var ya sadece birinci ayetle alakalı. <gülüyor> Üç ayet, yedi sayfa, altı sayfa sadece birinci ayetle alakalı. Allahu Alem o da şundan dolayı düşünüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar değişik yerlerde, o kadar fazla, o kadar çok kevser hakkında konuşmuş ki dünya kadar rivayet var. Neyi anlıyoruz buradan? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için çok muazzam bir şey, çok müthiş bir şey, çok büyük bir şey ki Neredeyse tabiri caizse her gittiği ortamda Kehuser hakkında konuşmuş. Bakın anlamaya çalışalım Kehuser'in ne olduğunu Allah'a izniyle. Okuyacağımdan çok daha geniş ama anlama babından biraz okuyalım. Enes İbni Malik diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam hafifçe daldı. Ondan sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Daha yeni söylemiş olduğum hadisin başı. Ona da ne için güldün ya Resulullah denildiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki tebessüm ettikten sonra bana bir sure indirildi. Tamam ve okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tainaka'l-keuvser. Ondan sonra sureyi sonuna kadar okuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam? Sureyi sona sonuna kadar okuduktan sonra soruyor ki sahabeye Keuvser nedir biliyor musunuz? Sahabe'le diyor ki Allahu ve resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ondan sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki o bir ırmaktır. Aziz ve celil olan Rabbim onu cennette bana vermiştir. Hazırlanmış. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. Pek çok hayır vardır. Bu aynı zamanda Kevuser'in kelime manası. Birçok hayırı kendi içinde barındıran. Ümmetler kıyamet gününde ona gelir ve onun katları yıldızlar sayısıncadır. Kullar kendi aralarında onun başında tartışırlar. Ben derim ki... Ya Rabbi Allah subhanahu ve teala'dan istiyor. iyi dinleyin. O benim ümmetimdendir. Yani o da orada içsin. Tartışıyorlar şimdi biz içecek miyiz, içmeyecek miyiz? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki Ya Rabbi o benim ümmetimdendir. Yani o da içsin. Allah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam halisinden diyor ki Bana denilecek ki Senden sonra onların ne yaptıklarını sen nereden biliyorsun? Peygamber Ahmet rivayet ediyor. Ondan sonra Müslümin Rivayet etmiş olduğu bir hadiste Nesai ve Ebu Davut da rivayet ediyor. Diyor ki havuzun nitelikleri bahsinde varit olmuştur ki kıyamet gününde havuza gökteki iki oluktan Kevser ırmağının suyu akar. Şimdi bak Kevser cennette bir dere diyelim, bir nehir diyelim. Bir de onun olukları akı kıyamet gününde Havuzu Kevser var bir de. Onun suyu oraya kadar gidecek. O havuz hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki havuz hakkında Oradan bir kere içen bir daha susamayacaktır. Ebediyete kadar. Rabbim içmeyi bize nasip eylesin. Şimdi kıyametteki havuz hakkında şunu da söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi ümmetinden olan müminlere kendi eliyle oradan içtirecek. Buna insan nasıl sevinmesin? Tamam. Ondan sonra yine bu Müslüm'ün halisinden diyor ki ve gökteki yıldızların sayısınca onun üzerinde kapılar vardır. Gökte ne kadar yıldızlar var? Ah. Diyorlar sadece bizim galaksimizde Allahu A'lem demekle beraber yüz milyondan fazla. Sadece bizim galaksimizde. Saman yolunda Allahu A'lem. Allah subhanahu ve teala daha iyisini bilir. Bak Müslüm'den bir hadis daha okuyayım. O bir havuzdur ki kıyamet günü ümmetim ona gelir gider. Yıldızların sayısınca katları vardır. Onlardan bir kul çıkarılır. Havuzun başından. Ben derim ki Ya Rabbi o benim ümmetimdendir. Allah subhanu ve teala buyuracak ki sen sonra ne yaptıklarını nereden bileceksin? Yani onlar senden sonra neler yaptıklarını, yani senin ümmetinden olmadıklarını sen nereden bileceksin ey Muhammed? Şunda, şunu sorayım. Kendisini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a nispet eden herkes onun ümmeti miymiş? Değil. Değil. Ona göre yaşamayan insanlar kıyamet gününde mahrum kalacaklar. Ondan sonra cennetten de mahrum kalacaklar. Neuzubillah. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak ahi hadisler gelecek daha fazla okuyacağım inşallah. Niye bu kadar çok yerde zikretmiş? O kadar sevinmiş ki bunu her yerde söylemiş. Bakın insan bir kişiyi ne kadar çok severse veyahut bir şeyi ne kadar çok severse onu o kadar anmak ister. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu Keuser hakkında bu kadar konuşması şundan dolayı çok seviyor. Tamam ahi çok seviyor. Ama asıl bu sevincin arka planı ne? Oraya geleceğiz inşallah. Evet Arfen Enes radıyallahu da rivayet ediyor diyor ki bu ayetleri okuduktan sonra dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana kevser verildi. O ahan bir ırmaktır. O parçalara ayrılmamıştır. Tek parçadır. Onun önünde inciden kubbeler vardır. Elimle onun toprağına vurdum bir de baktım ki tatlı kokulu mis geldi. Onun çakılı ise İncidendir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle nasıl süslemiş. İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben cennete girdim ve bir baktım ki bir ırmaktayım. İki yakası inciden çadırlarla kaplı. Elimi suyun aktığı yere vurdum bir de baktım ki tatlı kokulu mis gibi tadı geliyor kokusu geliyor. Ey Cebrail bu nedir dediğimde bana dedi ki işte bu aziz olan ve celil olan Allah'ın sana vermiş olduğu kevserdir. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah ve sellem Miraç'a göke yükseldiğinde diyor ki bir nehre vardım iki yakası içe dönük inci kubbelerle doludur. Ey Cebrail bu nedir dediğimde dedi ki ya Muhammed bu kevserdir. Ne kadar çok yerde söylemeyecek fark ediyoruz. Bir de bak hadislerin hepsini almadım bile. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün soruyorlar Kevser hakkında. O da diyor ki o bir nehirdir. Allah onu cennette bana vermiştir. Toprağı misktendir. Sütten daha ak, baldan daha tatlıdır. Ona boyunları deve boynu gibi olan kuşlar gelir. Şimdi bakın Ebu Bekir radiyallahu araya giriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kuşları söylediğinde Diyor ki ya Resulullah o kuşlar ne kadar da güzel olmaları lazım. Ha ne kadar da güzeldir o kuşlar. Resulullah Aleyhissatü vesselam ne diyor biliyor musunuz? Onlara yemek onların kendisinden daha güzel olacak. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Taberi, İmam Ahmed'ten rivayet ediyor. Şimdi ben daha aynı bir şey söyledim Kevser hakkında. Ahi bak Kevser normalde Allah Subhanahu wa Taala da şunu diyebilirdi. İnna a'taynaka bil kesir. Bir sana çok verdik. Ama niye Kevser söylüyor? Bak Kevser feal vezninden geliyor. Normalden alışılmıştan çok daha fazla. i̇bn Abbas da bu kelime hakkında diyor ki o Allah'ın peygambere sunmuş olduğu hayırdır. Çokça hayırdır. Dersin sonunda söyleyeceğiz şimdilik de söyleyeyim. Akı bu kevser o nehirden çok çok daha fazlası. İçinde vahiy var. Biz sana vahiy verdik ya Muhammed. Biz sana bu Kur'an'ı verdik ya Muhammed. Biz sana ümmetlerin sonuncusu olmanı verdik ya Muhammed. Bir de ne biliyor musun? Biz sana makamı mahmud verdik ya Muhammed. Ahi hepsi Kevser'in içinde. Sahabe böyle mana vermiş. Tamam. i̇bn Abbas diyor ki Kevser çok hayır demektir. Çokça fazlasıyla hayır. Bu tefsir hem ırmak ve hem de başka şeyi içine alır. Yani ırmak da onun içinde. Kıyamet günündeki havuz da onun içinde. Allah subhanahu ve teala vermiş olur. Diğer nimetler de hepsi içinde. Çünkü kelimesi Kevser kelimesi Çokluk anlamına gelen kelimesinden türetilmiştir ve bu çokça hayır demektir. Tamam? Evet. Tekrar söylüyorum. Fev'al kökünden geliyor. Çok çok fazla. Alışılagelmişten çok daha fazla. Bundan önceki sure, Kur'an'ın Musafın sıralamasında hangisi? Kevser suresindeki önceki sure. Ma'un. Ma'un suresinde bakın enteresan bağlantılar var Kevser suresiyle alakalı. Bir, Ma'un suresi cimrileri ne yapıyor? Yeriyor. Bir, cimrileri yeriyor. İki, namaz kılanlar hakkında. Yani namazı tembelce kılanlar hakkında ne diyor? فَوَيْلُ Musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Şimdi Kur'an müthiş bir kitap. Birbirine nakşedilmiş bir kitap. Burada Allah subhanahu ve teala diyor ki bizde bir cimrilik yok. Ya Muhammed biz sana çok fazla verdik. Bu birincisi. İkincisi ne? Bunun şükrünü eda etmek için namazı dost doğru kıl. Oraya sonra geleceğiz. Bak bundan önceki sure ne? Ma'un. Allah Azze ve Celle. Şimdi namaz var namaz var. Oradaki namaz kılanları yeriyor. Niye namaza gerekli değeri vermediklerinden dolayı? Burada diyor biz cimrilerden değiliz ya Muhammed. Biz sana çokça verdik. Tamam. Ve bununla beraber sağlam bir namaz istiyor Allah Subhanahu ve Teala. Bunu az sonra yine söyleyeceğiz inşallah. Tamam. Tamam. Şimdi ah, ahi bak burada önemli bir şey var. Diyor ki اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ Biz sana biz verdik diyor. Bak ben verdim demiyor. اِنِّي demiyor. اِنَّا diyor. Neyden dolayı? Burada Kur'an'da Allah subhanahu ve teala kendisi için biz dediğinde iki şey mevcuttur. Bir azamet. Burada da ondan dolayıdır. Yani şunu düşün ahi. Senin çok saygı gösterdiğin biri evine geliyor. Sen diyorsun ki hoş geldiniz Üç kişi gelmiyor ki tek bir kişi gelmiş. Bu da onun gibidir. Azametten dolayı bu bir. İkincisi bazı ulemar demiş ki Allah subhanahu ve teala biz dediği yerde melekler işin içinde olduğundan dolayı. Allahu a'lem. Tamam. Sadece şunu söyleyeyim. E'bayna ke kelimesi hem maddi nimetleri kapsıyor hem de manevi nimetleri kapsıyor. Ne demek? Allah subhanahu ve teala Allah Resulü aleyhisselatü vesselam maddi manevi her türlü desteği verdi. Tamam mı kardeşim? Evet. Şimdi bak diyor ki ahtayna ke. Biz sana verdik diyor. Mesela ahtayna er-resul demiyor. Resule verdik demiyor. Ahtayna en-nebi demiyor. Nebiye verdik demiyor. Sana verdik diyor. Ahi bir düşünsene alemlerin Rabbi olan Allah seni muhatap tutuyor kitabında. Bir de seninle konuştuğu yani peygamber olarak empati yap. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi empatiya. empati yap. Senin muhatap tuttuğunu kıyamet gününe kadar bütün insanlık okuyor. Subhanallah. Bile şimdi er-resul olsaydı en nebi olsaydı yani biz nebiye verdik biz resule verdik şu anlaşılırdı. Mahamından dolayı verdik. Hayır hayır. Allah subhanahu wa taala gani olduğundan dolayı, zengin olduğundan dolayı verdi. Tamam? Kendi fazlındandır, kendi rahmetindendir. Anlaşıldı değil mi burası? Şimdi bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam Abdulmuttalib'in oğlu Hamza'nın yanına gidiyor. Ve bakıyor Hamza yok. Hamza radıyallahu anhuyu sorduğunda hanımı diyor ki ey Allah'ın peygamberi az önce gitmek üzere çıktı. Daha yeni çıktı. Öyle sanıyorum ki o neccar oğulları sokaklarından bir kısmında şaşırdı. İçeri girmez misin ya Resulallah diyor yengesi. Resulullah aleyhissalatü vesselam içeri giriyor kadın ona hurma, kuru süt ve yağdan yapılan heyse isimli bir yemek veriyor. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan diyor. Kadına diyor ki ya Resulullah ne mutlu sana. Ne mutlu sana ki ne iyi ettiğinde geldin. Halbuki ben sana gelmek ve seni tebrik etmek istiyordum. Neyden dolayı? Ebu Umar'ı bana bildirdi ki sana cennette kevser denilen bir ırmak verilmiş. Ahi bak şimdi bunu tefekkür et. Nasıl bir atmosfer Mekke'nin içinde? Allah Resulü Aleyhissatu vesselam üzgün ama öyle bir müjde ki Müslümanların arasında yayılıyor. Tamam? Allahu ekber. Resulullah Aleyhissatu vesselam dedi ki evet bana verildi. Onun toprağı, Kevser'in toprağı yakuttandır, mercandandır, zebercet ve inciden yapılmıştır. Diyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Her insan çocuklarına düşkündür. Doğru mu? Az çok olsun. İnsanlar arasında değişiyordu ama her insan bir şekilde ister anne olsun ister baba olsun kendi çocuklarına düşkündür. Doğru mu? Ahi kıyamet günü öyle bir azap ile karşılacağız ki öyle bir tehlike göreceğiz ki Yavme yefirul mer'u min ahi O gün kardeş kardeşten kaçacak. Ve ummihi ve ebi anasından babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve beni eşinden kaçacak çocuklarından kaçacak. Li kulli imrin yawma idzin Çünkü o gün herkesin derdi herkese fazlasıyla yetecek. Bu günün içinde Allah Resulü Aleyhissatü vesselam ümmeti ümmeti diyecek. Ya Rabbi ümmetim ümmetim. Diğer peygamberlerin kendi nefisleri için korktuğu o günde Allah Resulü Aleyhissatü vesselam ahy ümmeti için isteyecek. Her peygamberin özel bir duası vardır dünyada kabul olması için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmeti için ahi Müslümanlar için dua etmek için dünyada dua etmiyor, ahirete bırakıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahi şu ayetin güzelliğine bakın. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min أَنْفُسِكُمْ Diyor ki and olsun ki sizin kendi aranızda size bir Resul gelmiştir. Azizun Aleyhi مَا عَنِتْتُمْ Sizi zora sokan şeyler, sizi zorlayan şeyler ona çok ağır gelir. Harisun aleykum o sizin üzerinize çok düşkündür. Ve bil mukminina raufur rahim ve müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametli bir resul size gelmiştir diyor. Allah Subhanahu ve Teala. Düşünsene sana bir sıkıntı gelmesi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam zoruna gidiyor. Senin üzerine çok düşkün ahi. Düşün bütün peygamberlerin kendi nefsi için korktuğu, anaların çocuklarını attığı, babaların çocuklarını fidye olarak verdiği yeter ki biz azaba girmeyelim. Dediği o günde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için ahi dua edecek. Ama daha yeni ki rivayetlerden bir şunu gördük. Kendisinin ona nispet eden herkes onun ümmetinin olmayacak. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında niye bu kadar seviniyor ve keuser'i her yerde anlatıyor biliyor musunuz? Çünkü şunu anlıyor. Bu keuser sadece kendisi için değil, ümmeti için de verilmiş olan bir hediyedir. Mesela bundan ibaret. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın gülmesi hatırlayın Surenin başında söylemiştik. Gülmesi, parmağını kaldırması, tebessüm etmesi, bunu sahabeye anlatması kendisine verildiği nimetten dolayı değil sadece. Bize de bu nimetten bir pay olduğundan dolayı Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ah, seviniyor. Pay olduğunu biz nereden biliyoruz? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kendi elinden içilmeyecek mi? Subhanallah. Allahu Ekber. Evet. Ve burada bakın şimdi surede ayette var ya çok müthiş bir incelik var. Diyor ki İnna ke Şüphesiz ki biz sana kevseri verdik. Ama al bakın iyi dinleyin. Şunun şunun karşılığında sana kevseri verdik demiyor. Yani ne gitti senden? Sen neye sabrettin? Nelere tahammül ettin? Allah Azze ve Celle bunu zikretmiyor. Diyor ki biz sana bunu verdik. Burada Müslümanlar için çok büyük bir hikmet vardır. Allah'ın senden neler aldığını fazla düşünme. Çünkü niye? Kalbin yorulacak ve bu sabır gerektirecek. Sabretmen gerekecek. Sen Allah'ın sana nere, neler verdiğine bak. Çünkü neler verdiğine bakarsan şükredersin. Şükretmek, sabretmekten daha kolaydır. Anlaşıldı mı? Bak onun için Allah Azze diyor ki biz sana verdik. Kevser'i verdik. Neyi verdiğini konuşuyor. Ama bunun karşılığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neye tahammül ettiklerini söylemiyor. Çünkü ahi bak sen sabır gerektiren bir olay yaşanmışsan aradan 20 sene geçse bile düşündüğünde ister istemez yine insanın zoruna gider. Doğru mu? Onun için Allah Subhanehu ve Teala bir bakış açısı veriyor bize. Allah'ın neler aldığını senden ona bakma. Neler verdiğine bak. Ki şükredesin. Şükretmek her zaman sabretmekten daha kolaydır. Bunu unutmayın kardeşlerim. Ve ben size şunu sorayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde Kevserin ne olduğunu bize anlattı değil mi? Çok fazla hadis okudu. Ama bir yerde bile benim oğlum küçük yaşta öldü, işte benim çocuklarım küçük yaşta öldü, benim kavmin beni kabul etmedi, ondan sonra benim kavmin beni terk etti, taiften geldikten sonra şöyle yaptılar dediğini duyduk mu? Duymadık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi terbiye ediyor. Aynı daha aynı söylemiş olduğum şey. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetler hakkında konuş. Tamam? Seni geçirmiş olduğu imtihanlar hakkında konuşma. Çünkü imtihanları ne kadar zikredersen senin kalbin o kadar yorulacak ve o kadar fazla sabretmen gerekecek. Bu da insanın kalbi için kolay değildir. Ve ben tekrar ediyorum bu kevser var ya bütün ümmete verilmiş olan da bir nimettir. Bakın daha yeni dedi ki bu o nehirden çok fazlasıdır. O havuzdan çok fazlasıdır. Bunun içinde vahiy var, Kur'an var, Allah subhanahu ve teala'nın dini var. Ve burada bütün Müslümanların bir nasibi var. Bu çok büyük bir şeydir. Yani bunun ne kadar büyük olduğunu asla inşallah idrak etmeye çalışalım. Peki Allah Subhanahu ve Taala bu kadar nimet vermiş. Sana öyle bir kitap indirmiş ki kıyamet gününe kadar bırak bir harfi, harekesi bile bozulmayacak. Resulullah aleyhissalatu vesselam ilk muhatap ondan sonra biz. Peki bu kadar nimete karşı biz ne yapacağız? İkinci ayete gelelim. Rab diyor ki fa li rabbika Rabb'in için namaz kıl, Rabbine namaz kıl. Aslında Rabb'in içindir. Buradaki lam onu ifade ediyor ve kurban kes. Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes. Fe baştaki fe sebebiyedir. Yani sana vermiş olduğumuz bu muazzam nimetlere karşılık ya Muhammed namaz kıl, kurbanı kes. Enteresan değil mi? Enteresan. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala peygamber aleyhissalatü vesselam son ümmeti verdi. Kur'an'ı verdi. Vahyi verdi. Kevser'i verdi. Makam-ı Mahmudu verdi. Dünya kadar nimetler verdi. Bunun karşılığında Allah Subhanahu ve Teala bir şey istemeyecek mi? İsteyecek kardeş. Buradaki mesaj da şudur. Allah Subhanahu ve Teala sana veriyorsa bunun karşılığını yerine getireceksin Müslüman. Tamam? Bunun karşılığını Yerine getirmen lazım. Kendi toplumumuza bakalım. Allah subhanahu ve teala bu topluma son 20-25 sene içinde maddi olarak söylüyorum birçok nimet verdi doğru mu? Şimdi birazcık imtihan ediyor hepsi yan çiziyor zaten. Kendi taahhütlerinden kendi önderlerinden doğru mu? Peki bu kadar nimet vermesine rağmen eski zamanlar diyorlardı işte yağ kuyrukları vardı işte tuz kuyrukları vardı şeker kuyrukları vardı şöyle vardı böyle vardı. Şimdi her şey çok daha kolay olmuş. Bu insanların şükrünü arttırdı mı arttırmadı mı? Arttırmadı. Bak şimdi Kevser suresinin sıralamasına bak. Allah Azze ve Celle nimetleri zikretti. Dedi ki bunun karşısında namaz kılacaksın. Ki fesalli çok daha geniş. Ona sonra söyleyeceğiz. Ve kurban keseceksin. Sadece Allah rızası için. Bu toplum bu ikinci şartı yerine getirdi mi getirmedi mi? Getirmedi. Ve ben şunu söyleyeyim mi? Biz Müslümanlar olarak da bu iki şartı hakiki manada yerine getirmiyoruz. Onun için de Allah subhanahu ve teala bize vermiyor. Onu az sonra söyleyeceğim. Akı bak fesalli normalde lam ile gelmez. Yani bu şekilde burada geçtiği şekilde gelmez ki namaz kılın. Kur'an'da geldiğinde nasıl geliyor? Ekimusala şeklinde geliyor. Hiçbir yerde fesalli yok. Sadece bu surede var. Ulema diyor ki buradaki lam tealil için gelmiştir. Yani şöyle sadece Allah için. Tevhidi pompalıyor. İbadetlerin sadece Allah'a olması lazım fa sali li rabbik tamam rabbin için ahi bu tevhid pompalıyor. Ona sonra söyleyelim şimdi biz nerede olursak olalım Resulullah Aleyhissalatu vesselam nerede olursa olsun şimdi Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselama verilmiş bir nimet var diğerlerin hepsinin üzerindedir makam-ı mahmud düşünsen ahi ahiret gününde kıyamet gününde herkesin kendi nefsi için korktuğu günde Allah Subhanahu ve Taala Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam o övülmüş makama çıkaracak tamam makam-ı mahmuda çıkaracak buna rağmen Buna rağmen serbest bilet veriyor mu cennete kadar? Hayır. Allah Resulüne bile vermiyor. Nimetlerin karşılığında diyor namazını kılacaksın Rabbine ve kurbanını keseceksin. İbadetini yerine getireceksin. Ne anlıyor? Cennete, Almanların bir tabiri var. Frey, fachain yok. Yani ah şöyle bir bilet düşün, boş bir bilet. Tamam istediğin yere gidebilirsin. Öyle bir bilet yok. Yani beleşe cennete girmek yok. Tamam mı kardeş? Bak akhi Allah subhanahu ve teala sadece namaz kıl demiyor. Fe salli li rabbik. Rabbine namaz kıl diyor. Önemli bak buradaki lam çok önemli. Allah subhanahu ve teala burada Resulü'nü yine kendine atfediyor. Bak diyor ki rabbike, rabbine namaz kıl. Akhi bu ne demek biliyor musun? Allah subhanahu ve teala peygamber aleyhisselatü vesselamdan kıyamet gününe kadar ve ondan sonrasına kadar razı olacağını burada bildiriyor. Kolunu kendisine atfediyor. Onu kulu olarak kabul ediyor. Bundan daha büyük bir şeref olabilir mi? Şimdi kıyamet gününü tasavvur edelim. Allah Subhanahu ve teala bize dese Ey Hüseyin, Ey İsmail, Ey Ahmet, Ey Mehmet ile ahir ben seni kulum olarak kabul ettim. Cennetime girebilirsin. Bundan daha büyük bir nimet olabilir mi? Düşün Allah Resulüne yaşadığında Allah Subhanahu ve teala bunu veriyor. Bu çok ince bir kitap. Muazzam bir kitap subhanallah. Allahu Ekber. Mesela Duhâ suresinde de Allah subhanehu ve ta'ya diyor ki Rabbin seni unutmadı. Seni terk etmedi. Burada da yine Rabbin şeklinde geliyor. Bak Allah şeklinde gelmiyor. İlah şeklinde gelmiyor. Rab şeklinde geliyor. Niye? Çünkü Rab terbiyedendir. Rab edendir Hayatında kim seni terbiye ediyor? Neye göre yaşayıyorsun? Kimin nizamına göre yaşıyorsun? Bunu kendine soracaksın. O zaman Rabbinin de kim olduğunu tespit edebilirsin. Tamam mı kardeşim? Allahu ekber. Bak akhi şimdi Allah Subhanahu ve Teala burada çok muazzam bir şey söylüyor. Diyor ki: "Fasalli li rabbik. Rabbine namaz kıl." Niye namaz? Niye secde değil? Niye ruku değil? Niye kıraat değil? Niye Kur'an okumak değil? Niye namaz? Çünkü tevhidten sonraki en büyük ibadettir namaz. Kıyamet gününde Müslüman'ın namazı tamamsa diyor geri hesabı kolay olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar büyük bir ibadettir. Bakın namaz bize şu olmasın. Aradan çıkalım da işimize bakalım. Hayır. Hayatımızın merkezi olması lazım namaz. Namaz öyle büyük bir ibadet ki Allah subhanahu ve teala dininin neredeyse ekseriyetini Cibril vasıtasıyla peygamberine indiriyor. Namazı indirmiyor. Kendisi bizatihi Allah Resulüne veriyor. Miraç'ta. Cibril'i bile araya katmadan. O kadar büyük bir ibadet ahi. Dinin direği ya namaz. Dinin sutunudur. Onun için Ömer radıyallahu anh ne diyor? Namazı olmayanın İslam'dan hiçbir nasibi yoktur. Bir de şunu kendisine insan sorması lazım. Seni bu dünyada secdeye götürmeyen iman, Allah'a namaza götürmeyen iman kıyamette nereye götürecek? Ahirette nereye götürecek? Bunu bir insan kendisine sorması lazım. Evet. En güzel namazlar hangi namazlardır ahi? Kişi zorunluluğunu hissetmediği namazlar. Şimdi şunu kastediyorum. Farzı zaten kılacaksın. Tamam? Farzı zaten kılman lazım. Bakın ben daha yeni bir şey söyledim. Çok enteresan. Burada ulema hüküm çıkarmış. Şimdi normalde Kur'an'da namaz kılın şekli nasıl geliyor? <gülüyor> Namazı kıl. Ama buradaki fasalli geliyor. Ebu Hanife ve onun talebeleri, onun mezhepten gelen alimler demiş ki buradaki kastedilen farz namaz olamaz. Niye? Çünkü diyor onların şekli hep başka gelmiş. Burada değişik bir şekilde geliyor. Bize şunu söyleyebiliriz, ister nafil olsun, ister farz olsun, ister bayram namaz olsun ki bunu da söyleyen alimler var ve o dua olsun bu fesali var ya hepsini kapsıyor, hepsinden daha geniştir ve hepsi kime olacak? Sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a olacak. Tamam mı kardeşim? Bizim toplumda namaz nasıl anlaşılıyor? Yani maalesef bu konuda biz de eksiyiz. Namaz kılmasan Allah seni cezalandıracak. Hep böyle yani negatif bir algıyla. Halbuki öyle bir şekilde biz bunu öğretmemiz lazım ki çocuk namazı sevsin. Biz namazı sevelim. Ama genelde bizde nasıl? Namaz kılmıyorsun? Sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Öyle değil ahi. Öyle bir namazdan tat almamız lazım ki farzların üzerine nafileleri biz kendi isteğimizle ekleyelim. Şimdi bakın daha yeni de söyledim. Tekrar söyleyeyim. Ma'un suresinde bir cimrik de alakalı vardı. Onu zaten keufer kelimesinde söyledik. Bir de fevaylulil musallin vardı. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Burada Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan sağlam bir namaz istiyor. Sağlam bir namaz istiyor. Ve ondan sonra diyor ki: when har. Kurbanı kes. İbadet et." Bir daha genel manası var. Şimdi Kur'an'da genelde zebh geçiyor. Zebh. Tamam? Burada niye wan har geçmiş? Benim sorduğum soruyu da zaten buydu. Müdavimler bilir. Ben ilk dersin başına bir soru sormuştum. Kur'an'ın her yerinde niye zebh var da sadece burada when har var? Aleyküm zebh hayvanı önden kesmek manasına geliyor. Tamam? Wan her sözlüğe baktığımızda deveyi kesmek manasına geliyor ve daha genel anlamda hayvanı arkadan kesmek manasına geliyor. Şimdi deve ile bir koyun arasındaki fark ne? Şüphesiz ki büyüklük, değil mi? Deve bir koyundan çok çok daha fazla. Düşünsene bir koyun sadece bir kişiye yetiyor. Deve 7 kişiye yetebilir. Allah Subhanahu ve Teala burada ne diyor biliyor musun? Bu kadar nimete karşı küçük bir şükür istemiyorum ya Muhammed. Çok büyük, çok muazzam bir şükür istiyorum. Çok büyük bir hamdü sena istiyorum. Burada aslında aynısı bizim için de var. Efendim işte şükrediyorum, teşekkür ederim. Türkiye toplumu çok teşekkür eder. Hayır, Allah subhanahu ve Taala'nın istediği bu değil. Allah subhanahu ve teala bu kelime üzerinden büyük baş hayvanı arkadan kesmek manasına geliyor. Normal bir kurban da değil. ha. Allah senden en büyüğünü istiyor, en iyisini istiyor. Yani hamdın en iyisi alemde Rabbi olan Allah'a mahsustur. Anlaşıldı mı kardeşim? Allah subhanahu ve teala büyük bir övgü istiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üzerinden bize şöyle de bir mesaj var. Yüksek bir makam mı istiyorsun? O zaman şükrün de ona göre büyük olacak. Yüksek bir makam mı istiyorsun? Ona göre intihamların da ağır olacak. Sonradan yan çizme yok. Subhanallah. Ahi bu ayette öyle bir muhteşem derinlik var ki inanılmaz. Şimdi diyor ki, fesalli venher. Namaz kıl, kurban kes. Bu kimin şeriatından gelme? İbrahim aleyhisselamın şeriatından gelme. Allah subhanahu ve teala müthiş şekilde bağlamış bu kitabı birbirine ya. Allahu ekber. Şimdi bak İbrahim aleyhisselamın geldiğinden de nereden anlıyoruz? Ahi bak hac namazla başlar, kurbanla biter. Bak hac namazla başlar, kurbanla biter. Milleti İbrahim'e burada bir atıf var. Allah subhanahu ve teala Bizden milleti İbrahim olmamızı istiyor. Onun için buradaki atıf. Hatta size bir şey söyleyeyim. İbrahim aleyhisselam rüyasında görüyor ya oğlunu kestiğini. Orada da zebeh kelimesi geçiyor. Zebah. Bak her geçmiyor. Ve aslında oğun üzerinden de Allah Resulü aleyhisselatü ve sellem'e atıf yapıyor. Ya Muhammed sen kendi imtihanlarının büyük olduğunu zannediyorsun. Ama bak İbrahim senden önce neler neler çekti. Biz ona oğlunu kesmeyi emrettik. Nasıl büyük bir imtihan? Ah, düşünsene kendi oğlunu alacaksın, keseceksin ya. Subhanallah. Daha biz bir tavuk keserken bile korkuyoruz neredeyse. Allah subhanahu wa Taala sana nimet veriyorsa Allah'ın emrettiklerini yerine getireceksin. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Ya efendim işte hep bana, hep bana, Allah bana hep nimet versin. E bunun karşılığında evde oturayım, yatayım, keyfime bakayım. Böyle bir din anlayışı bizde yok. Allah subhanahu wa Taala'dan nimet istiyorsan karşılığını da ne yapacaksın? Eda edeceksin kardeş. Karşını vereceksin. Evet. Bir de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı üzenler vardı değil mi? Ebu Leheb hakkında biz konuştuk. Batara Muhammed diye bağırıyordu. Batara Muhammed. Muhammed'in soyu kesildi. Muhammed'in soyu kesildi. Onu son ayette okuyalım. Ondan önce birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi diyor ki: "Fesalli li Rabbik." Sadece Rabbine namaz kıl. Akhir bak iyi anlamanız lazım bu ayet. Şimdi bu ayetlerin ilk muhatabı kim? Kureyş. Kureyş öyle bir kavim ki iyi niyetle Allah'a şirk koşuyorlar. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 3. ayetinden biliyoruz. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ zulfe. Tamam. Biz bunlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Bak. Şirk koşma niyetleri Allah'a daha çok yaklaşmak. Böyle bir toplumda Allah subhanahu ve teala böyle bir ayet indiriyor. O atmosferde tefekkür et. Senin Rabbin Sadece kendisine ibadet edilmesini istiyor. İbadetlerin %99'u Allah'a, %1'i başkalarına değil. Hayır. İyi niyetle olsa bile hayır. Senin Rabb'in bütün ibadetleri sadece kendisine istiyor. Ve burada bunu emir sıhhası Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a söylüyor. Fe salli li rabbik. Rabbina maska. Tamam mı kardeşim? Bu li rabbik başındaki lam ne için gelmiş? Ulema diyor ki ihlas için. Sadece Allah rızası için. İhlaslı olup olmadığını nereden anlarsın akıyım? Ulema diyor genelde 3 şeyden anlandır. 1- Başkaların yanında yaptıklarını tek başına da yapıyorsan ihlas var demek. Ama başkaların yanında yaptıklarını kendi başına yapamıyorsan ihlas yok. 1- Kolay. 2- 2 de kolay. Başkaların yanında yaptıklarını canlı canlı yapıp da kendi başına da canlı canlı yapıyorsan ihlas var. Ama... Başkalarının yanında canlı canlı yaptıklarını kendi başına geldiğinde ağır ağır yapıyorsan, yani başkasının yanında secdeyi bir dakika yapıyorsun, kendi başına olduğunu yarım saniye, o zaman ihlas yok. Üçüncüsü, bu zor. İnsanlara rahab ile iyilik yaptıktan sonra sana kötü muamelede bulunduklarında, kötülük geri geldiğinde Allah'a havale edemiyorsan, sende ihlas yok demek. Niye? Çünkü o zaman sen bu karşılığı alemlerin Rabbi olan Allah'tan değil, o insanlardan istiyorsun demek. Nauz billah. Allah muhafaza buyursun. Rabbim bize ihlas versin. Allah Subhanahu ve taala şirk koşulmadan kendisine bir ibadet istiyor. Buradaki lamın anlamı budur. Bak sadece bir harften Subhanahu. Şimdi o zamanki devri cahiliye'ye bakalım. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın zamanına Allah'a ibadet var mı? Var. Aa bununla beraber putlara da ibadet var. Yani Allah'a o ibadet diğer şirklerden o toplumu alı koyuyor mu? Koymuyor. E ahi bu devri cahiliğe bakalım. Adam Allah'a namaz kılıyor, ırkçılık yapıyor. Bak o namaz, o ırkçılığı onun kalbinden almıyor. Adam Allah'a namaz kılıyor, milletçilik denden vuruyor. Adam Allah'a namaz kılıyor, ondan sonra çok affedersiniz gidiyor, adakla kerhane açıyor. Adam Allah subhanahu wa Taala'ya namaz kılıyor ama mecliste Allah hakime takı vermiyor. Allah subhanahu wa Taala'nın adıyla la ilahe illallah diyor, elhamdülillah diyor, Kur'an okuyor, ondan sonra gidiyor faiz çekiyor. Diyor ki Allah bizim ticaretimize karışamaz. O zamanki cahiliyle cahiliye ile şimdiki cahilin arasında çok da büyük bir fark yok aslında. Tamam? O da nereden kanıklanıyor akey? Ve ma illa Onların çoğu şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler. Yani Allah'a iman var hep şirkle beraber. Nauz billah. Şimdi İbni Kesir İmam Taberi'nin bu görüş, bu konudaki görüşünü alıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Ora diyor ki Doğru olan bu ayete şöyle mana verilen sözdür. Namazını putlar ve ilahlar için değil, sırf Rabbinin rızası için kıl. Tamam yani sadece namaz kılma. Sen namazda nasıl kıbleye yöneliyorsan senin hayatın da oraya doğru yönelsin. Tamam mı kardeşim putlar için değil. Yani tevhid olması lazım. Aynı şekilde kurbanını da onun için kes. Diğer putlar için değil. Ben Allah için soruyorum. Bugün Türkiye birçok putunu Türk halkı için söylüyorum. Kırmış mıdır kırmamış mıdır? kırmamıştı Kardeşim bak bu ülkede bir baş tağut ata put. Adam kanunla muhafaza ediliyor. Bundan daha büyük bir put olabilir mi? Bak adam kanun çıkarmış sen küfür edemesin diye. Bu adamlar put falan kırmış değil kardeşim. Kendileri put dikmişler. Neuzubillah. Tamam. Allah Allahu Ekber. Bir de venhar, şimdi kurban manasına geldiği gibi daha geniş manalara da geliyor. Bunu da aslında şuradan biliyoruz. Kur'an'da ekimus salaha geldiğinde namazı kıl, ondan sonra hemen etu zekaya gelir, zekatı ver. Şimdi oradaki bağlantı nasıl? Şöyle. Namaz seninle Rabbin arasındaki olan ilişki, onu sağlam yapman lazım. Rabbinle aranı düzelttikten sonra insanlarla aranı da düzeltmen lazım. Venhar aslında bu manaya da geliyor. Rabbin ile aranı düzelttikten sonra, tevhid ehli olduktan sonra insanlara karşı da iyi ol. Daveti güzel bir şekilde götür. Tamam mı kardeşim? Bakın İbni Kesir de söylüyor bu ayet hakkında. Diyor ki, Rabbin için ihlasla sana farz kılman ve nafile olarak üzerine emredilen namazı kıl. Kurbanını kes. Yalnızca ona ibadet et. Orta koşma, şirk koşma ve yalnız eşi ve benzeri bulunmayan onun adına kurban kes. Tamam Ahi biz bunu nereden biliyoruz? Kol de ki inne salati şüphesiz ki benim namazım ve nusuki kurbanım ve mahyaya hayatım ve memati ölümüm kimin içindir? Rabbi yarabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bu bizim hayatımızın dosturudur. Tevhidin zaten manası budur. Yapmış olduğun bütün ibadetleri sadece alemlerin Rabbi olan Allah için yapma. Hayatını alemlerin Rabbi olan Allah'ın istediği şekilde Yaşaman. Aki zaten bak şunu kabul etmemiz lazım. Bizim bütün varlığımız, benliğimiz, bütün hücrelerimiz Rabbimize aittir. Bizim kendimize bile değil. Seni Rabbin sadece sana emanet vermiş. Ve düşün senin kendi organların. Bak sana bugün yardım ediyor. İster iyilikte ister kötülükte sana itaat ediyor. Senin dediğini yanına getiriyor. Kıyamet günde ağzın mühürlendiğinde şu organlarımız bizim aleyhimizde şahitlikte bulunacaklar. Bunlar bile bizim değil yani. Hepsi alemler Rabbi olan Allah. Tamam Bakın bu daha yeni her hakkında dedim ya büyük baş hayvanların kesilmesi, arkadan kesilmesi. Bu i̇bn Abbas'ın, Ata'nın Mücahid'in, İkreme'nin ve Hasan'ın, Hasan ve Hasan Basri'nin sözüdür. Diyor ki bununla deve ve benzeri büyük hayvanların kurban edilmesinin kastedildiğini edildiğini söylemiştir. Ne için? Şükür büyük olması lazım. Allah Subhanahu ve teala küçük bir şükür istemiyor kardeşim. Evet daha dedik ki Peki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a söylenir vardı ya. Batara Muhammed, batara Muhammed. Muhammed'in soyu kesildi. Muhammed'in soyu kesildi. Ebu hep demiştik ilk derste. Başka sebebin uzullar da var. Asbin va'il gibi, Ka'bin eşref gibi. Rabbimiz onlar hakkında diyor ki şimdi 3. ayette inne şani'ake huvel abter. Sübhanallah. Diyor ki gerçek şudur. Hakikat şudur ki sana kin besleyen, sana düşmanlık yapan işte asıl onların soyu kesiktir. Asıl onlarda bereket yoktur diyor Rabbimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden bütün ümmete. Muhteşem değil mi ya? Bu ayetin en büyük tecellisi ne biliyor musunuz? Sizden kim Umre'ye gitti? Biliyorsun değil mi? Ebu Cehil'in evi neyi bugün? <gülüyor> Tuvalet ahi. Acip değil mi? Sübhanallah. Tarihin çöplüğüne değil, tarihin tuvaletine girdi adam. Allahu ekber. İşte bak Allah Subhanahu ve Teala nasıl yapıyor? Acayip. Allah Subhanahu ve Teala aslında burada peygambere ve onun üzerinden bize bir motivasyon veriyor ha. Diyor onlar hakkında sen endişelenme ya Muhammed. Onların hakkı bizim yanımızdadır. Biz onlara gerekeni yapacağız. Subhanallah. Ya çok müthiş ayetler ya. Allahu ekber. Tamam? Bak Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yani burada şöyle bir mesaj var. Sen onlara beddua etmene bile gerek yok. Daha yeni iki şart saydık. Sen namazını alemler Rabbi için kıl. Kurbanını alemler Rabbi için kes. Onun istediği gibi yaşa. Onun istediği gibi öl. Alemler Rabbi zaten sen öcünü alacak. Burada bize de aslında mesaj var. Subhanallah. Tamam. Aslında Allah subhanahu ve teala burada şunu da söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Seni inceltecek düşünceler senin kalbine gelmesin ya Muhammed. Bak Kur'an'ın başka yerlerinde Allah subhanahu ve teala diyor ki onların söylemiş olduklarından dolayı neredeyse sen kendi nefsini helak edeceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zoruna gidiyor. Bugün tevhid ehlinin durumu bizimle zorumuza gidiyor. Ama ahi bak biz Allah'ın istediklerini yaparsak bizim kardeşlerimizin imtikamını alemden Rabbi olan Allah alacak zaten. Rabbim bizim ellerimizle alsın. Yeter ki biz o iki şartı yerine getirelim. Onunla alakalı sonra bir şey söyleyeceğim inşallah. Değersiz olan insanların sözlerini çok fazla yakınımıza yaklaştırmamız lazım. Gerek yok. Ahi. Hani Türk'ten bir laf var ya Kanı iki kuruş değer olmayan adamın sözüne sen niye itibar ediyorsun diye. Öyle. Gerek yok. Zaten şöyle de bir şey var. Bir değersiz, kansız ondan sonra başka bir şey diyeceğim de onu söylemişim Aybo Çurkan'ın önünde. Böyle bir kişi senin hakkında konuşuyor ya bu sözlerin sana gelip senin bunun üzerine işte heyecanlandığını, sinirlendiğini artık neyse duyduktan sonra bu o kişiye ne yaptırır biliyor musun? Daha fazlasını söylettirir. Onun için takmayacaksın, sallayacaksın. Değersiz olan insanların sözleri için söylüyorum. Tamam Evet. Yani mesaj şu. Sen namazı hallet. Sen kurbanı hallet. Sen Allah'ın istediğini yerine getir. Gerisi Allah'ın elindedir. Bizim elimizde değil. Tamam mı kardeşim? Allahu Ekber. Ben şunu söylüyorum çok büyük planlar yapmak yerine biz Allah'ın istediği gibi Allah'a iman etsek. Allah Subhanehu ve Teala'nın istediği gibi yaşasak alemler Rabbi olan Allah bize neler neler vermez. Ya şöyle söyleyeyim. Neler neler verir. Öyle değil. Sübhanallah. Allahu Ekber. Bakın şimdi bu ayet İnne şâni'eke huvel ebeter Şüphesiz ki sana kim besleyen sana söveyen asıl onların soyu ebterdir, kesiktir. Asıl bereketten mahrum olan onlardır. Ebu Leheb'e yeterdi değil mi? Allah Subhanahu ve Teala onunla alakalı komple bir sure daha indirmedi mi? Bak tekrar aynı mesajın altına bir vurgu var burada. O da ney? Sen senin üzerine düşeni yap Allah Subhanehu ve Teala kendi üzerine düşeni yapacak. Tamam mı kardeşim? Çok büyük mesaj var burada. Evet. Şimdi bu ayet kimin hakkında inmiş? Onu da söyleyelim. i̇bn Abbas, Mücahid, Sa'id bin Cübeyr ve Katal diyor ki As bin Wa'il hakkında inmiş. Tamam. Allahu Alem, Muhammed İbni İsa, Yezid İbni Nu'man onlar diyor ki Resulullah ve Vesselam'ın adı anıldığında As bin Wa'il Bırakın onu. O zaten Ebter'in ta kendisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için diyor. Yani onun soyu kesilmiştir. Bereketten mahrumdur. Onun sonu yoktur. Ölünce de anı, adı bitecek, şanı bitecek. Ondan sonra kaybolacak. Dedi. Kendisi nerede? Tarihin çöplüğünde. Bugün Müslümanlar ismini söylemese tefsirde kimse ismini bile bilmiyor. Tamam mı kardeş? Evet. i̇bn Abbas naklediyor. Şimdi değişik sebebin uzları okuyorum ki anlaşılsın. Diyor ki Kâb Eşref bir gün Mekke'ye geldi. işleri de ona şöyle dedi. Sen onların efendisisin. Şu öksüz, şu soysuz kavmine karşı yaptıklarını görmüyor musun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında söylüyorlar. Haşa. O kendisinin bizden daha hayırlı olduğunu iddia ediyor. Diyor ona. Halbuki biz hacıların sahibi, Kabe'nin bakıcısı ve sikaye görevinin sahibiyiz. Aynı bu insanlar sözüne benzemiyor mu? Ya bunlar bize kafir diyor, babalarımıza da kafir diyor, onların babasına da kafir diyor, bunlara kafir demeyenlere de kafir diyor. Ya halbuki benim annem geçen sene Ramazan'da çörek yapmıştı mescide, halbuki benim dedem işte şeydi, hafızdı, ondan sonra işte ben Umre'ye de gidip geldim gibi şeyler duymuyor muyuz? Tamam. Kâh bin Eşref de bunlara diyor ki kefere, siz onda daha hayırlısınız. Bir de bak yalan söylüyor. Ehli kitap ya normalden biliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunu. Evet bunun üzerine diyor bu ayetler inmiş. Allahu Alem Ebu Cehil hakkında var Ebu Leheb hakkında var yani onlar için şey yaptığını Ha bakın İbn Kesir'in bir cümlesi var onu okuyayım. Bu ifade diyor yukarıda anılan veya anılmayan ama bu niteliklere nitelenmiş olan herkes için şamildir. Yani ne demek? Tarihte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kim bu ederse etsin. Onun hakkında kim kötü konuşursa konuşsun. Onun şeriatına kim tabi olmazsa olmasın. Onun şeriatına karşı savaşsın. Hepsi tarihin çöplüğünde. Hepsi. İstisnasız hepsi. Bak tarihe bak. İslam'a kim tabi olmadıysa Allah subhanahu ve teala sildi mi silmedi mi? Sildi. Bugünkülerinde vallahi aynı o şekilde silecek. Eğer tövbe etmezlerse. Bak şimdi bugün de bazı kafirler var. Tamam mı? Bu kafirler ne diyor? Kur'an bize yeter, Kur'an bize yeter. Güncel kefereler tamam mı? İşte Mustafa İslamoğlu gibi, Caner Taslaman gibi, Mustafa Öztürk gibi. Allah Subhanahu ve teala onların hepsini cehennemde beraber yaksın. Şimdi bunlar da güncel kafirler. Adam diyor ki Kur'an bana yeter, Kur'an bana yeter, Kur'an bana yeter. İslamoğlu 80 tane kitap yazmış. Kardeşim Kur'an yetiyorsa sen niye o kadar kitap yazıyorsun? Sormazlar mı? Vallahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a saygı göstermediklerinden dolayı bak Allah subhanahu ve teala onların küfürüne küfür ekliyor. Küfrüne küfür katıyor. Her geçen gün daha çok azgınlaşıyorlar subhanallah. Rabbim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a nasıl davranması gerekiyorsa o ahlakı bize nasip eylesin. Tamam. tamam. Ondan sonra ahi bak bu bugün var ya herkes için geçerlidir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler tağutlar için geçerlidir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen avamlar için geçerlidir. Şeriata gereken değeri vermeyenler için de geçerlidir. Yani kısacası şu, kim şeriatın karşısında duruyorsa, tarihin çöplüğüne, Ebu Cehil gibi tarihin tuvaletine çok affedersiniz, girmeye mahkumdur. Ahi bohtun, nasırlar gitti bu dünyadan ya. Bir araştırın, adam Babil medeniyetinin başı. Sezar gitti, Napolyon gitti, Hitler gitti, Rusya düştü. Bugünküler kim? Kim, ahi, tamam. kim şeriatın karşısındaysa mahkum olmaya, mağlup olmaya, vallahi rezil olmaya mahkumdur. Allah ve Teala onları rezil edecektir. Rabbim görmeyi bize nasip eylesin. Evet. Akhi bak hangi zamanda olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun, hangi kültürde olursa olsun şeriata kim kayıtsız şartsız teslim olmuyorsa şani eke kavramın içine girer. Çünkü ha sen şeriata sövmüşsün ha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sövmüşsün haşa ve kella. Veyahut sen şeriata tabi olmaman ne demek? Bırak Allah Resulü'nün bu şeriatı göndereni ben kabul etmiyorum demek. Haşa ve kella. Alemden Rabbi olan Allah'ı kabul etmiyorum demek. Tamam? Evet. Hakik çok muhteşem bir şey söyleyeyim mi? Allah subhanahu ve teala peygamberini ne kadar çok seviyor biliyor musunuz? Bugün onun ismini telaffuz etmeyen bu dine giremiyor. <gülüyor> Allah Çok muhteşem bir şey bak Çok muhteşem bir nükte Ya düşünsene o kadar seviyor ki Peygamberini Aleyhissalatü Vesselam kulunu, onun ismini getirmeyenlerin imarını kabul etmiyor <gülüyor> Allah o bu mealciler çok kafir. Bak az değil ha, çok kafirler. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a gereken saygı göstermiyorlar. Subhanallah. Tamam. Akı bak bu ümmet için de geçerlidir. Bu sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam için geçerli değil bak. Suheyb radıyallahu anhu neydi? Bu din onu nereye getirdi? Kabbab köle değil miydi? Bu din onu nereye getirdi? Bilal radıyallahu anhu neydi? Bu din onu nereye getirdi? Ahi Kabe'nin üzerine ezan okuturdu Bilal -e bu din. Irkçılığı 1500 sene önce yendi. Tamam neyden dolayı peki? İzzet istiyorsan, izzet sadece bu dinde var. Başka bir yerde izzet yok kardeş İzzet sadece bu dinde var. Ve İslam bunları izzetli kıldığı gibi, vallahi biz onlar gibi teslim olursak bizi de izzetli kılacak bugün. Bunda hiçbir şüphemiz yoktur, tamam? Selman neydi Selman? Kaçıp gelen bir köle değil miydi? Onu İslam'ın oğlu Selman yapmadı mı bu din? Sübhanallah, Allahu Ekber. Halid İbn-i Velid kimdi ahi? Ama nasıl bir Halid oldu? Khattab'ın oğlu Ömer ahi neydi ne oldu? İzzet sadece bu dindedir. Başka bir yerde izzet yoktur. Onun için Rabbimiz ayette diyor وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ İzzet Allah'ındır وَلِرَسُولِهِ رَسُولُنُنُدُرْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Ve müminlerdedir. Başka bir yerde izzet yoktur. Allah'tadır, Resul'dedir, müminlerdedir. Ama şimdi ayetin devamını iyi dinleyin. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ la يَعْلَمُونَ Ama münafıklar bunu bilmezler. İzzetin sadece Allah'ta olduğunu, Resul'ünde olduğunu, müminlerde olduğunu diyor ki Rabbimiz münafıklar bilmezler. Bak daha yeni söyledim bir daha söyleyeceğim. Bu bizim toprakta olan taahhütler, keferiler hangi izmi denerseler denersinler işte komünizm olsun, sosyalizm olsun, demokrasi olsun, işte ondan sonra kapitalistik olsun, hümanizm olsun, feminizm olsun, hangi izim olursa olsun rezil olacaklar. Rezil olacaklar. Çünkü Allah subhanahu ve teala karşı duruyorlar. Tamam. Onun için bakın bugün bazı insanlar var. Kendi ailesinin baskısından korktuğundan dolayı hak bildiği bu dine gelmiyor. Ama unutmasın izzet sadece Allah'ın yanındadır. Resulünün yanındadır ve müminlerin yanındadır. Bazıları var. Kendi karısından korktuğu için Müslüman olamıyor. Tamam Unutmasın, izzet sadece mü'minlerin yanındadır. Tam tersi de var. Kendi kocalarından, korktuklarından dolayı iman etmeyenler de var. Halbuki biliyorlar hakkın ne olduğunu. Ama izzet nerede ahi? Allah'ın yanında, Resul'ün yanında ve sadece mü'minlerin yanındadır. Başka bir yerde izzet yoktur. Tamam? Bugün Ebu Cehiller nerede? As bin Vailler nerede? Sübhanallah. Velid bin Mughireler nerede ahi? Tarihin çöplüğünde. Onlar nasıl çöplüğe girdiyse, bugünküler aynı şekilde çöpe girecekler. Aynı şekilde çöpe girecekler. Son 10 seneyi iyi bir şekilde tefekkür edin. Çok iyi bir şekilde tefekkür edin. Dünyanın neresinde olursa olsun 3 tane Müslüman bir araya geldiğinde aktif bir şekilde korkuyorlar yataklarına yatamıyorlar. Şam topraklarında 80 küsur ülkenin ne işi vardı Müslümanlara karşı? Aki bak kendi ülkeleri 10 bin kilometre ötede olsa bile, 15 bin kilometre ötede olsa bile, 20 bin kilometre ötede olsa bile korkuyorlar senden. Yeter ki biz bunu anlasak. Tamam mı kardeşim? Korkuyorlar. Bak Müslümanların haline bak. Paramparça. Tamam? Yine de korkuyorlar. İşte bu Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği bir berekettir. Bir de düşün. Biz Allah'ın istediği gibi iman etsek. Allah'ın istediği gibi yaşasak. Allah Subhanahu ve Teala'nın istediği gibi davransak. O zaman Allah Subhanahu ve Teala bize daha neler verecek kardeş. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bunların ne kadar yalancı olduğuna dair. Amerika filmlerinde niye hep kahraman dolu? Superman, Batman, Spider-Man ile akhir. Niye hep böyle eee suni karakterler yani aslında gerçekte olmayan kişiler? Çünkü gerçek kahramanları yok. Ölmüşlerinden hepsine nefret ediyorlar. Bak kim olursa olsun. Tarihe bakın hangi başkan olursa olsun kim olursa olsun, nerede olursa olsun gebermiş gitmiş ya İslam üzere değil. Gebermiş gitmiş sevmiyorlar akı. Lanet okuyorlar. Tamam mı? Bugunkilere daha yine dediğim ya, kanun çıkarmışlar adama kimse sövmesin diye. Allah subhanahu ve teala onun ateşini bol eylesin. Yani kısacası bu adamı niye kanunla koruyorlar? Çünkü sövülecek çok şey fazla olduğundan dolayı akı. Tamam mı? <gülüyor> çok şey var ama işte Allahu ekber. Peki akı şimdi Allah subhanahu ve teala'nın bu kadar sözü var. Bu kadar vaadi var. Şeriate gelenlerin ben kökünü kazıyacağım diyor. Demesine rağmen biz niye içinde bulunduğumuz durumdayız? Şimdi bunun üzerine tefekkür etmek lazım. Şu Allah az önce ayet ediyor. Ve yec'alallahul kafirin alel mu'minina sabila. Allah müminlerin üzerine kafirleri bir yol vermeyecek. E peki niye akhi o zaman kafirler bugün bu kadar güçlü? Biz bu kadar güçsüzüz. Bakın bir ayet okuyayım. Kendimiz birazcık hesaba çekelim Allah için diyorum. Nur Suresi'nin 55. ayeti akhi. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ minkum ve وَعَمِلُوا salihat. Sizden iman edip ve salih ameller işleyenler için Allah vaad etmiştir. Kim vaad etmiş? Alemlerin Rabbi olan Allah vaad etmiştir. Ney? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ fil الْاَرْضِ min سْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Öncekilerini yeryüzünde halife kıldığı gibi sizi de yeryüzünde halife kılacak. Kim vaad ediyor? Allah subhanahu ve teala vaad ediyor. Bak bitti mi? Bitmedi. Bak ondan sonra ne diyor? وَلَا يُمَّكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ارْتَضَعْ لَهُمْ Diyor ki ondan sonra razı olduğu dinlerinde kendilerine iktidar verecek. Güç verecek. Otorite verecek. Tamam. Bitti mi? Yine bitmedi. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْلِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا Korkularından sonra onlara emniyet verecek. Yani onların korkularını emniyete çevirecek. Şu an korkuyoruz değil mi? Sübhanallah. Allah diyor ki emniyete çevirecek. Ama hangi şartla? İyi dinleyin. ve la يُشْرِكُونَ بِي şeyen. Bana ibadet etsinler ve hiçbir şey bana ortak koşmasınlar. Bu kadar. Tevhid ahi. Allah'ın senden istediği tevhid. Başka bir şey değil. Ondan sonra diyor ki وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Kim bundan sonra kafir olursa işte bunlar fasıkların tek Ay bak, alemlerin Rabbi olan Allah vaad etmiş. Öncekilerine, Ebubekirlere Bekirlere, Hatlab'ın oğlu Ömerlere, Osmanlara, Ali'lere, Sad bin Abi Vakkaslara, Halid bin Velidlere, Ömer bin Abdülazizlere nasıl diyor onları yeryüzünde halif kıldığı gibi, onlara hilafet verdiği gibi diyor ki size de hilafet vereceğim. Allah subhanahu ve teala vaat etmiş. Peki biz niye alamıyoruz bunu? Demek ki şartları yerine getirmiyoruz. Diyor ki sadece bana ibadet etsinler ve bana hiçbir şeyi şirk koşmasınlar. Demek ki bizde şartlarda problem var. Seyyid Kutb dahil okuduğum ayet Allah Müslümanların üzerine kafirlere yol vermeyecek. Ayetini nasıl tefsir ediyor biliyor musun? Diyor ki bugün kendine Müslüman diyenler İslam için değil kendi devletlerinin bayrakları savaştığı için Allah onları mağlup eyledi şartları yerine getirmiyoruz. Tamam mı kardeşim? Yani kısacası şu, bizi kurtaracak tek bir şey var kardeşim, o da tevhittir. Rabbimizi birlemektir, onun istediği gibi yaşamaktır. Onun için bugün akideyi konuşmak fitne değildir. Akideyi konuşmamak fitnedir. Onun için bugün gelin aynı akide üzere kardeş olalım diyen sözler fitne değildir. Ne olursa olsun gel, yeter ki gel demek fitnedir. Duygusallık üzerine insanları bir araya getirmek fitnedir. Ahi, duygusallık üzerine insanları bir araya getirmektir. Aynı değerlere inanmayan, aynı değerlere sahip olmayan, aynı değerler üzerine itikam bina etmeyen insanlara Allah Subhanahu ve teala fetih verir mi? Ayet'in şeyine göre vermez. İstediği tek şart var. Tevhid. Biz de bu şartı yerine getirirsek Allah'ın vaadi yerine gelecektir. Yerine gelmemesi şunu gösteriyor. Bizim tevhid noktasında sıkıntımız var. Başka bir şey değil. Bizim tevhit noktasında sıkıntımız var. Onun için bu meseleler hallolunmayacağı kadar, konuşulmayacağı kadar hiçbir şey değişmeyecek. Son 30 sene nasıl geldiyse aynı o şekilde gidecek. Onun için sizin hepinizin üzerinde bu konuda çok büyük bir yükümlülük var. Allah Subhanahu ve Taala'nın dinini her yerde anlatın. Kim olursa olsun ne kadar acı verirse versin. Şöyle toplayalım Allah'ın izniyle dersin sonuna. Bak Allah Subhanahu ve teala peygamber aleyhissalatü vesselam'a Kur'an'ı verdi. Sahabesini verdi. makam Mahmud'u verdi. Kevseri verdi. Bu ümmeti verdi. Vahiy verdi. Meleklerle destekledi. Sayamayacağımız kadar nimetleri verdi. Doğru mu? Aynı nimetlere biz de nail olmak istiyorsak Rabbim şartı bize söyledi. İbadetleri sadece kendisine yapacaksın ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Başka bir şey değil. Zor değil ha. Çok fazla konuşmanın anlamı yok. Rabbim bize razı oldu Müslümanlardan eylesin. Allah Rabbim Allah bizi... Razı olduğu Müslümanlarla beraber haşr eylesin. Allahümme Rabbim Allahümme bu dünyada izzetli günleri görmeyi nasip eylesin. Allahumma amin. Allahümme. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.